946. konu, Eşek bin Abdülkays'ın hayası, Allah'ın Resulü bana, sende iki ahlak vardır ki, Allah onların ikisini de sever, dedi, ben de, ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir, dedim, haya ile hilm sıfatlarıdır, dedi, ben, ey Allah'ın Resulü, bunlar bende şimdi mi var olmuşlar yoksa eskiden beri var mıydı, dedim, Hazreti Peygamber, hayır, yeni değildirler, bilakis eskiden beri vardırlar, buyurdu, bunun üzerine ben, hamd o Allah'a mahsustur ki, beni kendisinin sevdiği bu iki ahlak üzerinde yaratmıştır, dedim.